Merhaba, Greenpeace dün Çernobil'in 26. yıl dönümünde Akkuyu'da nükleer santral kurmayı planlayan Rosatom şirketinin binasını tırmanarak Akkuyu Çernobil olmasın pankartı açtı. Basın açıklamasını okuyan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy, Çernobil felaketinin üzerinden 26 yıl geçti ve felaketin etkileri devam ediyor. Bu felaket sadece Rusya ve Avrupa'yı etkilemekle kalmadı, Türkiye'de bu kazadan etkilendi ve radyasyon nedeniyle yaşanan Hastalık ve ölümler can yakmaya devam ediyor. Şimdi bu felaketin mimarı olan Rosatom şirketinin Akkuyu'da bir santral kurması planlanıyor. Bu kadar büyük risklerle dolu bir santralin bu kadar kötü sicili olan bir firmaya yaptırılıyor olması kabul edilemez. Türkiye'de Rosatom'un ya da başka bir şirketin yapacağı nükleer santrale ihtiyaç yok. Hükümet halkın istemediği tehlikelerle dolu bir nükleer santral kurmak yerine enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerjilere yönelmelidir dedi. Greenpeace üyeleri eylemin ardından gözaltına alındı. Ayrıca Çernobil nükleer santralindeki patlamanın 26. yıl dönümünde başka eylem ve basın açıklamaları da oldu bütün dünya genelinde ve ülkemizde. İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Çernobil'in ülkemizde derin etkilerinin hala devam ettiğini ve kanser hastalığının arttığını belirtti. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'inin biraz radyasyon kemiğe faydalıdır. Turgut Özal'ın radyasyonlu çay da daha lezzetli sözlerini hatırlatan Tüzel, Başbakan Erdoğan'ın da mutfak tüpü de nükleer kadar risklidir diyerek aynı aymazlığı bugünkü versiyonu durumunda olduğunu dile getirdi. Tüzel, hükümetin halkın sesine kulak vererek nükleer ısrardan vazgeçmesini istedi. Beyoğlu'nda Karadeniz İsyandıdır platformundan bir grup Çernobil kazasının meydana geldiği saatte gösteri yaptı. Dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral'ın çay içerken çekilen fotoğrafını taşıyan eylemciler Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde çay içti. Tulum çalıp halay çeken grup Çernobil kazasının etkilerine dikkat çekmek için radyasyonlu çay içerek ölen insanları canlandırdı. Mersin nükleer karşıtı platform üyeleri Akkuyu NGS Elektrik AŞ'nin yani Rosatom'un Türkiye'de kurduğu şirketin Mersin'de kiraladığı büronun önünde bir basın açıklaması yaptı. NKP dönem sözcüsü Sebahat Aslan hükümetin Akkuyu'da Çernobil yapmaya çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi. İzmir'de de Alsancak Dominik Caddesi girişinde bir araya gelen çevre mücadelecileri üzerlerine giydikleri nükleer santrallere hayır Ve güneş bize yeter yazılı sarı önlüklerle nükleer enerjinin tehlikesine dikkat çekti. Ve tabii Ukrayna'da Çernobil kazasının ardından hayatta kalanlar ve kurbanların aileleri 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece anma töreni düzenledi. Çernobil'deki 4 numaralı reaktörün patladığı yere 50 kilometre mesafedeki Slavuchi kasabasındaki törene katılanlar hayatını kaybedenler için dua etti felaketten etkilenen bölgeden kaçanların yaşadığı kasaba 1986'da kurulmuştu olayın üzerinden yıllar geçse de insanlar aynı acıyı bugün de yaşıyor çernobil nükleer santralinin işletmedeki son reaktörü ancak 15 aralık 2000'de kapatılabilmişti sokar power enerji şirketinin petkim sahasında kurmak istediği termik santralin çet toplantısı protestolar nedeniyle gerçekleştirilemedi ee, İzmir'de dün Ali Ağa emek ve demokrasi platformunun öncülük ettiği eyleme, Foça Çevre ve Kültür Platformu, Greenpeace, İzmir Kent Konseyleri Birliği gibi birçok kurum katıldı. Termik santral karşıtları bir buçuk saat bina önünde ve toplantı salonunda sloganlarla bekleyişlerini sürdürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü Yardımcısı Şafak Özket başkanlığındaki komisyonun kaymakamlığa geçerek çet toplantısının halkın tepkisi nedeniyle yapılamadığına dair tutanak tutmasıyla protestolar daha sonra son buldu. Petkim yönetimi ise bir önceki gün Ali Ağa'da bulunan köy ve mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Basının alınmadığı ve 32 muhtarın katıldığı toplantıda Petkim yönetiminin muhtarlardan yapılması planlanan termik santrali övüp karşı çıkmamalarını isteyip karşılığında aileleriyle birlikte Fransa'ya götürüp oradaki örneklerini gezmeye teklifi yaptığı iddia edildi. Petkim'in bulunduğu siteler mahallesinin muhtarı Sedat Okşar bu teklifin muhtarlar tarafından reddedildiğini ifade etti. Son haberimizse uzaklardan Brezilya'dan. Amazonlardaki orman kaybını hızlandıracak yeni orman kanunu maalesef onaylandı. Greenpeace'ten Paulo Adario bu aşamada Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma'dan kanunu veto etmesini beklediklerini söyledi. Mevcut orman kanunun Amazon dahil Brezilya'nın ormanlarını koruyacak birincil yasal belge olduğunu ifade eden Adario, kanun değişikliğinin ormansızlaşma ve iklim değişikliğine karşı Küresel bir lider olarak ün yapan Brezilya'nın üzerinde karanlık bir bulut gibi çöktüğü değerlendirmesini yaptı. Brezilya Cumhurbaşkanı bu kanunu veto eder mi bilinmez ama Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, orman arazilerinin ranta açılmasının yasallaştırması anlamına gelen 2A ve 2B yasalarını onayladı. Gezegenin işgali sürerken umudu elden bırakmadan direnişe devam. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.